Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Neml Suresi 1-93. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Enneml zikri geçtiğinden sureye bu adı verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Tasin. Bu okunanlar, Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir ki, inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İnanmadıkları için dünya perest, madde perest olurlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm, şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. ''Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine ''Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız.'' demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. ''Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir.'' ve şanı yücedir. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma. Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim, bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa, şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da, Firavun ve kavmine göstereceğin dokuz ayet, mucize ve delil arasında, o kusursuz, bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince, ''Bu apaçık bir sihirdir.'' dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde, sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de, onlar, ''Bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamd olsun.'' dediler. Süleyman Davud'a, Peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman, beyleri olan bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin.'' dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. ''Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et.'' ''Beni muvaffak kıl, rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy.'' dedi. Süleyman, kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, ''Hüt hüdü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde, kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım, yahut onu keseceğim.'' Derken çok geçmeden, hüt, hüt gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Yahut bu yüzden göklerde ve yerde gizlenen şeyleri ortaya çıkaran ve gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeye yol bulamıyorlar diye tercüme edilebilir. Burada Yehtedun'dan sonraki kısım Mef'ul mahallindedir. La zahittir. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? Veya bir önceki, 24. ayete bağlı olarak, hem de bu yüzden, gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmiyorlar. O Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da hüt hüde, Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da, Bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hüt, hüt mektubu götürüp atınca, Sebe melikesi Belkıs dedi ki, Ey ileri gelenler! Doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O, Süleyman'dan gelmektedir. O, Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin, diyor. Ey ileri gelenler! Bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim, dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şeriflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Çünkü... Otoritesini kendi saltanat gücünden, heva ve hevesinden alanlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler neyle dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi, hediyelerle Süleyman'a gelince, Süleyman dedi ki, bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, ''Böbürlenirsiniz.'' ''Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, and olsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız.'' Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ''Ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce, hanginiz onun tahtını bana getirir?'' dedi. ''Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var.'' dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan Veziri Asaf bin da ''Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm.'' dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir, dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Cinler, Melike Belkıs'ı kötüleyerek, akli dengesinin bozuk olduğunu söylemişlerdi. Artık Melike gelince ona, ''Senin tahtın böyle mi?'' denildi. O da, ''Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk.'' dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler... Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o, inkar eden bir kavimdendi. Ona, köşke gir, denildi. Onun avlusunu görünce, derin bir su zannetti. Ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur, dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Halbuki Hazreti Süleyman, yaptırdığı köşkün avlusunu kristalle kapatmış, içine deniz hayvanlarının resimlerini koydurtmuştu. Fakat o, bunu fark edemedi, su zannetti. Böylece bir kez daha kendisini acziyet içinde gördü. Ant olsun ki biz, Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye, kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki, onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ''Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki, bu sayede merhamet olunasınız.'' Onlar, ''Senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık.'' dediler. Salih de, ''Sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır.'' ''Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz.'' dedi. O Hicr adlı başşehirde dokuz çetebaşı adam vardı ki, o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Nitekim dişi deveyi öldüren de bunların reisiydi. Onlar bir arada Allah'a and içerek, ''Biz mutlaka ona, salihe ve ailesine'' ''Bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim.'' Sonra da hakkını arayan velisine ''Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim.'' dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak tuzaklarının sonucu nasıl oldu, nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik.'' İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, ''Siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız?'' Doğrusu siz, ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Kavminin cevabı da, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır. Demekten başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü, uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Resulüm de ki, hamd olsun Allah'a, selam olsun O'nun seçtiği kul peygamberlerine. Allah mı hayırlı, yoksa müşriklerin ortak koştukları, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? Gökleri ve yeri yaratıp, gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz, Onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada köklü ve yüce dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır, onların çoğu bu gerçekleri bilmezler. Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman isteğini karşılayan, kötülüğü, zararı açıp gideren ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Ne kadar sığ düşünüyorsunuz? Yahut o kara ve denizin karanlıkları ve tehlikeleri içinde size ilerisi için yol gösteren ve rahmetinin yağmurun öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Allah onların ortak koştukları ilahmış gibi bağlılık gösterdikleri şeylerden çok yücedir. Müşrikler Allah var derler fakat onun sevgisini ve yetkisini devre dışı bırakıp yerine bir takım eşya ve varlıkları yüceltirler, yücelttikleri varlıkları putlaştırdıklarından onların huzuruna giderler, sevinç, şikayet ve dileklerini onların huzurunda dile getirirlerdi. Böylece onlara tapmış olarak onlar adına güç birliği yaparlardı. İşte Yüce Allah insan ve diğer varlıkları kendi yerine koyanlara bağlanmayı ortak koşma olarak nitelendirmektedir. Yahut mahlukatın her birini baştan yaratan, öldükten sonra onu mahşerde diriltip aynen iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? De ki, eğer var diyor da doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri gelen peygamberlerle kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atılarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız?' Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm de ki: Yeryüzünde gezip dolaşında suçluların sonun nasıl olmuştur görün ibret alın. Resulüm onların inkarlarına karşı üzülme. Sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. Buraya kadarki ayetlerde Sadece müşriklerin yanlış inançları eleştirilip çürütülmekle kalınmamış, aynı zamanda inkarcıların iddialarına da cevap verilmiştir. Tabiat olayları üzerinde bu kadar ayrıntılı durulması bu sebepten olmalıdır. İnanmayanların bu olaylar dolayısıyla tefekküre çağrılması söz konusudur. İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu tehdit günü ne zaman derler. De ki: Acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Muhakkak ki Rabbin sinelerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Şüphesiz Rabbin, onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan, çünkü sen apaçık bir gerçek üzresin. Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da davetini işittiremezsin. Sen o kalp gözü körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimseden başkasına duyuramazsın. İşte Müslüman olanlar onlardır. Kıyametin kopmasına dair o söz başlarına gelince onlara yerden bir dabbe, Garip ve acayip bir canlı çıkarırız ki o insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. Artık tevbe kapısı kapanmış olup gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. O gün mahşerde her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplarız. Artık onlar hepsi bir arada tutuklanıp öylece hesaba sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur. Ayetlerimi, evet, onları bir bilgiyle kavrayamadığınız halde, körü körüne yalan mı saydınız? Yoksa neydi o yaptığınız? Zulmettiklerinden dolayı hak ettikleri o söz, azap onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi biz içinde dinlenmeleri için, Geceyi ve çalışıp görmeleri içinde gündüzü yarattık Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için Elbette ibretler vardır Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Dehşete kapılırlar Her biri hor ve hakir olarak Boyun büküp ona gelirler Kur'an-ı Kerim'de Üç çeşit sur üfürülmesinden söz edilir Dağları görür de Onları donmuş, hareketsiz ve yerlerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Burada dağların geçip gitmesinde dünyanın döndüğüne işaret vardır. Şimdi dünya ile birlikte dönüp giden dağlar, sura üfürüldüğü gün parçalanıp, ufalanacak ve yerlerinden kaybolup gideceklerdir. Diğer yandan, levha tektoniği alanında çalışmalarla varılan bilimsel netice kısaca şöyledir. Yer kabuğu magma'nın üzerinde yüzmekte olup, üzerindeki dağlar ve diğer şeyler hareket halindedir. Bu hareket, ortalama yılda 1 ya da 2 cm olup, bu da insanın hissedebileceği bir hız değildir. Fakat jeolojik olarak mühimdir. İşte, hareketsiz zannedilen dağların, bu yönden de bulutlar gibi hareket ettiğini bilim yeni ispat etmiştir. Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. Kim de kötülükle ve şirkle gelirse yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir deki bana ancak kendisine saygı değer kıldığı bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey onundur ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım. Yine de ki, Allah'a hamdolsun. O, size ayetlerini, kudretinin delillerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Neml Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku